Ee, hocam size bir çağrı var buradan. Ee, eşlerine kötü davranan insanlar için. Bunun yükümlülüğü nedir? Bunun günahı nedir? Belki o eşler de izler e, sizlerin sözlerinden bir feyiz alırlar Şimdi, diye sorular var. E, İslam aile hukukunda erkeğin eşine karşı kadınlığında eşine karşı görev hak ve sorumlulukları var. Evet. Efendim erkek hanımının bütün ihtiyaçların karşılanmakla yükümlüdür. Ona iyi davranmakla da yükümlüdür. Allah'ın emridir ve ne bil marufi. Eşlerinize, erkeklere tabi ol bak. Eşlerinize iyi geçinin diyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da kadınlığa mesela ya Resulallah, kadınların hakları nedir sorusuna yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin, efendim giydiğinizden giydirin. Onlara kötü davranmayın, onlara dövmeyin diyor. Bir defa e, fiili şiddet uygulamak, dövmek asla katyen yani caiz değildir. Büyük günahdır. Bunu yapmayacaklar. Efendim hiç olumsuzluk olmaz mı? Aralarında tartışma olmaz mı? Olabilir. Mutlaka. Yani onu büyütmeden aralarında konuşabilirler. Hatta birbirlerine kızabilirler. Bu insani bir şeydir. Evet. Yani, kızması kızmasınlar desek de zaten oluyor. Şimdi kadınların da Kocalarına karşı, eşlerine karşı saygılı olmak, onların meşhur isteklerini yerine getirmeleri gerekir. Yani bunu da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ifade ediyor. Şimdi kocası kadına namaz kılma derse kadın dinlemez. Git hırsızlık yap derse, dinlemez. Ama meşhur bir isteği varsa, şimdi adam işte çalışmış gelmiş, hanım bir bardak su alabilir miyim diyor. Hanım da diyor ki ya ben senin hizmetçin miyim diyor. <gülüyor> Git diyor kendi alıyor. Böyle yapıldığı an bu edepsizliktir, bu saygısızlıktır. Böyle bir yuva yürümez. Şimdi o zaman erkek senin hizmetçin mi? Böyle düşünmek kesinlikle doğru değildir. Efendim ölçümüz şudur Furkan Bey. Saygı. <gülüyor> Kişi kendisi için sevip arzu ettiği şeyi Müslüman kardeşi içine sevip arzu etmek, etmedikçe kamil manada Müslüman olamaz diyor. Bunu evet. eşler arasında da düşünmemiz lazım. Herkes de Müslümandır. Üstelik karı kocadır. Yani erkek de kötü davranmayacak. Kadının da kötü davranmayacak. Buna Kur'an-ı Kerim'de ikisine de nüşuz deniyor. Yani kadının kocasına karşı saygısızlık etmesi, baş kaldırması, isyan etmesi Kur'an-ı Kerim'de yerliyor. Aynı şekilde erkeğin de kadına karşı görevlerini yerine getirmemesi, eşini aldatması, onu dövmesi, işte kendisine, anasına, babasına, yakınlarına, ailesine hakaret etmesi, sövmesi işte alakıyla da davranış e örtüşmeyen bir davranıştır. Evet. Dolayısıyla erkek e hanımına kötü söz söylerse, hakaret ederse, döverse büyük günah işlemiş olur. Kul hakkı üstlenmiş olur. Ondan helallaşmadan... Özür dilemeden onu günahından kurtulamaz. Aynı şekilde kadın kocasına saygısızlık ederse, efendim meşhur isteklerini yerine getirmez ise o da kul hakkı üstlenmiş olur, büyük günah kazanmış olur. Efendim, ondan tevbe edip kurtulabilmesi için onu da özür dilemesi ve eşiyle helalaşması gerekir.